وَإِذَا تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تجعلنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ O Araf'taki insanların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman ise Rabbimiz biziz zalimler grubuyla beraber kılma derler. Wa ehli Kendilerini simalarından tanıdıkları cehennem ehli bir takım adamlara da seslenerek derler ki, ne mal ve taraftar toplamanız, ne de büyüklük taslamakta olmanız bugün size bir fayda vermedi. اَهَا <gülüyor> اُلَا La khawfun aleykum ve la entum tehzenun Yine Araf ehli Allah onları hiçbir rahmete eriştirmeyecek diye yemin ettiğiniz hor gördüğünüz kimseler bunlar mı derler. Sonra Araf ehline de şöyle denilir Cennete girin. Size hiçbir korku yoktur. Ve siz mahzun olmayacaksınız. O neda ashabun ashabal jannati an afizu aleyna minal ma ateş el ise cennet ehline üzerimize biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden dökün diye bağırırlar. Onlar da derler ki şüphesiz ki Allah bugün artık bunları kafirlere haram kıldı. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَدُوا د۪ينَهُمْ لَهْوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَانَ سُغْلِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا onlar ki dinlerini bir eğlence ve bir oyun edindiler ve dünya hayatı onları aldattı. Öyleyse onlar bugünleriyle karşılaşmayı unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar etmekte oldukları gibi artık bugün... Biz de onları unutacağız. O alaqadi Şüphesiz biz onlara bir kitap getirdik ki iman edecek bir topluluğa onu bir hidayet ve bir rahmet olarak tam bir ilim üzere açıkladık. Hel يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ارسل ربنا قد جاء ارسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيع فهل لنا, من شفعاء لنا أو نرد فنعمل onlar o kitabın haberinin kıyametin ortaya çıkmasından başka bir şey beklemiyorlar. O haberin akıbetinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülür müyüz ki yapmış olduklarımızdan başkasını yapalım? Onlar gerçekten kendilerini hüsrana uğratmışlardır. Ve uydurmakta oldukları şeylerde, kendilerinden kaybolup gitmiştir. İnne Rabbakum Allah'u lezî halak al-semâvâti vel-arba fî sitte-ti aiyyâm zûm m estavâ leylen ne-hâra yakulubuhu hafîsâ ve vel Rabbul âlemin. Muhakkak ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa hükmeden geceyi kendisini süratle talep ve takip eden günze örten Allah'tır güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdirmiş olarak yaratan da O'dur dikkat edin Yaratmakta, emretmekte ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. <gülüyor> evet. Rabbinize la yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. O Ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek ona dua edin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere pek yakındır Ve huve lezi yursilur Riyaha buşran Beyni yedeyi rahmeti Hatta iza Akallat Sehaban tiqalen Suknahu li beledin Neyyit Fe enzelna bihi lma Fe akracina Fe Bihi min Kulli semarat. Hem o rüzgarları rahmetinin önünde müjdeleyici olarak gönderendir. Nihayet o rüzgarlar ağır yağmur bulutlarını yüklendiği zaman onu ölü bir memlekede sevk ederiz. Böylece oraya su indiririz de onunla her çeşit meyvelerden çıkarırız. İşte ölüleri de ...kabirlerinden böyle çıkarırız. Umulur ki düşünür ibret alırsınız. illa nakida. Toprağı iyi olan beldenin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olanın ise ancak zor çıkar. Çıksa da pek faydası olmaz. Şükredecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Şanım hakkı için. Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Bunun üzerine onlara dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ki ben sizin üzerinize büyük bir günün azabından korkuyorum. Kâle'l-i min kavmihi inna kavminden ileri gelenler doğrusu biz seni gerçekten apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedi. Nuh dedi ki ey kavmin, ben de hiçbir dalalet yoktur fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum. Hem size nasihat ediyorum ve Allah tarafından gelen vahiyle ...sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Küfür ve günahların akıbetinden haber vererek... ...sizi korkutsun da onlardan sakınasınız... ...ve umulur ki böylelikle merhamet olunursunuz diye içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir nasihat gelmesine hayret mi ettiniz? Buna rağmen onu yalanladılar. Bunun üzerine ''Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Çünkü onlar basiret cihetiyle kör bir kavim idiler.''